Bismillah, es salatu ve ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ve amma ba'du. Abdest bavu. Abdest abdest dışındaki ibadetler için niyet edilmez ise ibadet sahil olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kavimden dolayı bu böyledir. Ameller ancak niyetler ve herkes için niyet ettiği vardır. biledir ve herkes için niyet ettiği vardır. Sonra bismillah der ve ellerini 3 kere yıkar. Sonra 3 defa mazmaza ve istinşak eder. Mazmaza ağza su vermek, istinşak burna. <gülüyor> mazmaza ve istinşak arasını tek avuçta veya 3 avuçta toplar. Tek avuçta veya 3 avuçta toplar. Nasıldı tek avuç veya 3 avuç? Hatırlayan var mı? Tek avuçta veya 3 avuçta tek iki. E, yarım yarım. Bir kere, evet. ol, bir kere ağzına. ağzına. Bir Biraz de... ya üç avuçta. Bu günümüzde yapanların gibi. Evet. Bir de şu var dedik. O çok zor. Yani Resulullah nasıl yapmış? Tek avuçta alıyorsun burnuna. Tekrar aynı avuçtan altı kere toplan tek avuçta. tek avuçta. Bu da var. Ama bu en zor olanı ve en az yapılanı. Ama bu da var sünnette. Tek avuçtan altı kere toplan bir avuçta. Yani insan ayarlamasa, çektiğimiz su gidiyor. Evet. Kompleşleri. Oraya dikkat etmek lazım. Evet. Sonra 3 defa yüzünü yıkar. Uzunluk olarak saçın bittiği yerden. Saçın bittiği yerden. Yani bu örfü olarak. Saçı olmayan için örfü. Örfen bittiği yerden. Evet. Sakalların bölgesine doğru. Buralara doğru. Kadar, çeneye kadar. Şuraya kadar. Genişlik evet. olarak ise kulak memelerine kadar yıkar. Buraya kadar. Evet. Şuraya dikkat etmesi lazım. Şu e, far ile kulak arasında bir boşluk oluyor. Ben mesela çok mesela özellikle dikkat mesela bunları okuduktan sonra yanımda mesela abdest alanlara bakıyorum bazen dikkat ediyorum. Çoğu kişi kuru bırakıyor yani farkına varmadı Dikkat edilmez. Çünkü bazı alimlere göre olmazsa olmaz orası. Eğer sık ise sakalları da hilaller. Evet hilaller. Şayet sakallar sık değil de ciddi Cildi belli ediyor deri... İkisi de. var. Benim benim sakalıma bakabilirsiniz. Burası sık olan kısmı, burası seyrek olan kısmı. Seyrek olanlara suyu deriye isabet ettireceksin. Sakalda ise hilalleyeceksin. Evet. Cildi belli ediyor <gülüyor> deri seyrek ise suyu cildine isabet ettirerek yıkaması gerekir. Sonra ellerini dirseklere kadar 3 defa yıkar ve dirsekleri de yıkamaya dahil eder. Özellikle oraya söylüyoruz. Dirsekleri yıkamaya dahil eder. Çünkü bazı alimler dirsek girmese de olur diyor. O yüzden ona tembihledik orayı. Evet. Sonra başı kulaklar ile birlikte mesh eder. Evet. İki elini başın ön kısmından başlayarak başın arka kısmına doğru. Sonra da tekrar ön kısmına doğru götürerek mesh eder. Yani şöyle dedik. Tekrar öne doğru. Şöyle yapmak olarak oluyor Olur. Şöyle öyle de yapsak olur. Özellikle mesela kadınlara daha çok zor olur. Şimdi kadın böyle yapsa. Tamam. Kadın şöyle yapsa saçın hepsi dağılıyor. Gidiyor. Bir de dediğimiz gibi geçen hafta söyledik kadın saçı uzun oluyor. Ölçü burada saçın hepsinin mesli değil. Mesela bazıları o tarafı yanlış anlaşıyor. Başın başın kısmı. Çünkü Resulullah hadiste baş lafısı geçiyor. Yani bizi ilgilendiren baş kısmı. Saç değil. Saç değil. O yüzden kadının buraya kadar sorun değil. Kadın ensinin yani adeten bittiği yere kadar mes ettim mi yeter. İlla geriye alması şart değil. Alırsa tabi sünnete daha uygun. Evet. Sonra topukları da yıkamaya dahil ederek ayaklarını 3 defa yıkar. Dedik topuklardan kasıt şu kemik yani. Artık buna Türkçede ben isim bulamadım ama yani burasına bir topuk diyoruz ama topuktan kasıt bu yani. Şu kemikler ayak ayak bile ayak kemiklerini de yıkamaya dahil eder. Evet. Ve parmak aralarına hilaller. Parmak aralarına hilaller. Parmak aralarına. Sonra bakışlarını semaya doğru yönelterek. Evet. Ne der? Ne der? Sema'ya doğru yönetir. Eşhedü en la ilahe illallah ve la enne Muhammed'in abduhu ve resuluhu der. Tabi dedik ki e, semaya yönetmesi hakkında rivayet var. O zayıf. O yüzden yönetmeyecek yani bakışlarını semaya. Direkt bu duayı söyleyecek. Tabi biz Rıdvan abi, biz özet olarak geçiyoruz. Buranın hepsini anlattık şu ana kadar. Biz ben geçen hafta. Var ha, sen vardın galiba. Doğru. Eski derslerde. Dersler. Anlattık. Şimdi kopukluk olmasın diye baş aldık. Şimdi vacip Sünnet kısımlarına geçecek. Onları delilleriyle anlatırlar. Evet. Abdest amellerinden vacip olanlar şunlardır. <gülüyor> abdest amellerinden vacip olanlar. Şimdi önce genelde fukahalar, fıkıh alimleri yani. A bir abdesti veya namazı veya guslü, işte orucu anlatırlar. Ondan sonra bittikten sonra genel suretiyle anlattıktan sonra derler ki vacipleri şunlar, sünnetleri bunlar. Her alim böyle bir bab açar. Bunun sebebi şu. Eğer abdestin hangileri vacip? Hangileri sünnet? Bunu bilirsen bazı ileride gelecek sorunları çözebilirsin zihninde. Mesela ne gibi? Bir insan ağzına burnuna su vermeyi unuttu. Abrest aldı. abresten sonra aklına geldi. He ben ağzıma burnuna su vermedim. Ne yapacağım? Dönmem mi lazım? Dönmemem mi lazım? Orada işte bu bilgiler devreye giriyor. Burada bu bilgiler devreye giriyor. Sünnet olduğunu bilirsen dönmene gerek yok. Hatta öyle bir şey ki düşünün. Sabah namazına kalktın. Güneşin doğmasına 10 dakika var. Hızlıca hemen abdestini aldın. Namazını da kıldın. Bir baktın ki dakikaya mesela iki dakika kalmış çıkmadan tamam namazını kıldın. Ama bir aklına geldi ki o o namazı şey o abdesti mesela abdest uzuvlarından herhangi bir tanesini terk ederek amellerinden herhangi bir tanesini terk ederek almışsın. Yine bak orada ne devreye gider? Yani namazın kaçıp kaçmaması söz konusu. İşte bu bilgiler devreye girer. Veya su çok az. Yani bir bardak kadar. Değil mi? Orada bilirsen farz nereler sadece onlarla yetinirsin. Abdestini tam bir şekilde alabilirsin. Aksi halde belki bütün abdest uzuvları için kullansan belki yetmeyecektir o bir bardak su. Ben mesela bir ara karşılaşmıştım. Yani nasıl olduysa sabah bir kalktım. Sabah namazında dışarıda kar var ama. Evde subhanallah bir bardak su yok. Yani normalde olur her zaman bidon ama nasıl olduysa bilmiyorum. Komşuya gittik komşuda da yok sabah namazında. Var ya yan komşu namaz kılıyor biliyorum. Yok. Hemen gittim bir tepsi. Şey, bir tencere aldım, kar falan doldurdum. Eritmeye çalışıyordum. Bir bardak çıktı hemen. Ondan <gülüyor> iki dakika. Yani bunların hepsi şey yani. Olabiliyor insanın. Şehirde bile olsan başına gelebiliyor bir şekilde. Olabiliyor. Evet. Abdest amellerinden ne olanlar Vacip. dedi? Vacip olanlar. Yani olmazsa olmazlar. Tamam Evet. Niyet etmek. Niyet etmek. Dedik. Delil ne? Nebis Aleyhisselam'ın dediği gibi Ömer İbn Khattab hadisi. İnne amalu bin niyatü ve inneme lü kulli umri in maneva. Ameller niyetler iledir ve her kişiye niyet ettiği vardır. O zaman abdeste bir amel olduğuna göre niyetsiz olmaz. Evet. Eller dışındaki diğer abdest uzuvlarını birer defa yıkamak. Eller dışında diğer abdest uzuvları. Şimdi biz abdeste başlarken nasıl abdest alıyoruz? İlk önce ellerimizi yıkıyoruz değil mi? Ama bakın Allah Kur'an'da ne diyor ey iman edenler? Namaza kalktığınız zaman yüzünüz yüzünüzü Yıkayın. Yüzle direkt başlıyor. El yok. El yok. Şimdi bu elin sünnet olduğu, vacip olmadığı ilk andaki yıkama ama bakın. İlk andaki yıkama. Abdestin farzlarından olmadığı hakkında ümmette icma var. Bütün alimler bunda icma etmiştir. Dört mezhep dahil ondan öncekiler, ondan sonrakiler, sahabeler vesaire Bütün ümmet etmiş ki bilerek veya bilmeyerek. Fark etmez. İlk yıkamayı terk edersen herhangi bir sorun yok. Çünkü Allah dahi Kur'an-ı Kerim'de Allah dair Kur'an-ı Kerim'de neyle başlıyor? Hı. Yüzle başlıyor. Evet. Tabii şöyle soru gelebilir. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç terk etmiş midir? Eyle o ayrı. O sünnet kısmı. Ama mesela bir gün Allah arasında bir arabi geliyor. Aralarında bir olay geçiyor. Allah Resul diyor ki git sana Allah'ın gösterdiği gibi abdest al. Ya nereye gidecek yani o Allah'ın gösterdiği gibi? Kur'an'a gidecek değil mi? Resulullah'ın kastettiği Kur'an. Sünnet olsa kendi anlatacak zaten. Git diyor Allah'ın gösterdiği gibi abdest al. Kur'an'a. Bu arabi, bedevi Gidip Kur'an'a baktığı zaman ne görecek? Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman yüzünüzü yıkan değil mi? E, onu yaptığı zaman meram yerine gelecek. Çünkü Resulullah oraya itiyor. Buradan anlıyoruz ki alimler işte buradan bakın. Belki biz kendimiz direkt hadisi okusak hiç aklımıza gelmez bu. Ama alim nereden çıkarıyor? Diyor ki bu Resulullah bu adamı Kur'an'a yolladığına göre, Kur'an'da da bu olmadığına göre adam nasıl abdest alacak? Yüzünü yıkacak Kur'an'da bakacak o. Ha, o zaman demek ki ilk yıkama ne değil? Abdestin fazlarından hmm. değil. Burada zaten ne var? İcma var bunda. Evet. Başın tamamını... Su az bir bardak. Elini yıkamazsın. Direkt yüzle başlarsın. Yetmeyeceğinden. Bir bardak su var diyelim. Yetmeyecek sana. Ne yaparsın? Direkt yüzle başlarsın. Tamam mı? Evet. Başın tamamını meshetmek. Başın tamamını mes meshetmek. Dedik ki bu alimler arasında ihtilaflı. Başın tamamını meshetmek. Alimler arasında ihtilaflı. İşte... Sadece Hanbeli mezhebinde başın tamamını meshetmek farz. Diğer mezheplerde başın tamamını meshetmek sünnet. Ama geçen hafta da söyledik. Dört mezhep arasında da ittifak var ki başın tamamını meshetmek enefter. Mesela diyelim ki bugün toplumda bir insan bizi yadırgayabilir. Ya siz niçin başın tamamını meshetiyorsunuz? Değil mi? Tamamını me niçin meshetiyorsunuz? Hadi tamam biz hadisi bildiğimiz için meshetiyoruz. Şimdi o adama onu anlatamayabilirsin belki o an veya... Normal abdest alıyorsun, camidesin. Hayatında ilk defa görmüşsün adamı. Belki de bir daha hiç görmeyeceksin. O adama şunu beyan edebilirsin. Yani 4 mezhepte dahi, hani sünnet diyenler dahi başın tamamının mesh edilmesi. Geri kalan 3 mezhep. Bunlar sünnet diyor. Bunlar dahi en faziletli olanın başın tamamını mesh etti. Hatta İbn Abdülber, ben bu görüşüne vakıf oldum geçen onun bir kitabını karıştırırken. İbni Abdülber diyor ki, ümmet diyor icma etmiştir. Başın tamamının mesh edilmesinin... En faziletli olduğuna dair. Sadece ittilaf ettikleri nokta vacip mi değil evet. mi? Heh burası. Evet. Ne dedi, ne dedi orayı bir daha okur musun abi? Başın tamamını meslek. Başın tamamını meslek. Bu da Osman radıyallahu hadisi. Diyor ki fe ekbele bihime yani iki eliyle. Fe ekbele bihime ekbele bihime ila kafahu ve edberahu ila mukaddemihi. Yani başın ön kısmından başladı. Arka kısmına kadar. Arka kısmından ön kısmına kadar. Bu hadisten ne anlıyoruz biz? E, demek ki başın tamamı evet. meselidir. Evet. Zikrettiğimiz sıfat üzere abdestlik tertipli olarak almak ve herhangi bir abdest uzunun yıkanmasını kendisinden bir önceki yıkanan veya meselinden uzun kuruyacağı kadar geciktir. Şimdi ikinci mi? cümle biraz e, böyle zorlu. Evet. Türkçe de olsa biraz zorlu da. E, bir, tekrar onu ikiye böyle abi o Zikrettiğimiz... ikinci kısımda. Sıfat üzere abdesti tertipli olarak almak. Şimdi zikrettiğimiz sıfat üzere abdesti tertipli olarak almak. Zikrettiği sıfat neydi? İşte geçen hafta anlattığımız sıfat. Bunu tertipli olarak almak. Yani ne demek? Bir insan şöyle yapamaz. Tabi bu ihtilaflı. Şafi ve Hanbeli mezhebine göre abdesti tertipli almak zorundasın. Bakın diyeceksiniz ya bunun ne faydası var? Bunda çok faydası var. Ben kendim hayatımda mevzuyu bildiğim için belki mevzuyu bilmeyen insan o hataya düştüğünün farkına varmayabilir. Veya onu yaşadığını bilmiyor. Farkına varmayabilir ama ben mesela bildiğim için çok yaşadım kendim şahsen. Mesela ne gibi? Hanbeli mezhebine göre ve Şafi mezhebine göre sen sıralama nasılsa, peygamberin hadisinde abdestle alakalı, o sıralamayı bozamazsın. Yani sıralama ne? Önce el, sonra ağız, burun, yüz, baş değil mi? Kollar, baş sonra yüz, ayak değil mi? Kollar, baş sonra. Aynı bu tertibi uygulayacaksın. Yani şöyle yapamazsın. Ben önce bir sağ ayağımı yıkayayım. Sonra bir sol koluma geçeyim. Sonra bir ağzıma. Sonra bir sol ayağa. Böyle karışık bütün uzuvları tamamlayayım. Hanefi ve malikilere göre bunda bir sorun yok. Şimdi biz diyoruz ki burada hangisi doğruya geçmeden önce biz şunu en azından düşünmemiz lazım. Eğer buna farz dersek semeresi ne? Sünnet dersek semeresi ne? Şunun gibi. Mesela be benim zaman zaman başıma geldi. Abdest alıyorum mesela. Yüzümü yıkıyorum. Sonra kollarımı yıkıyorum. Bir bakıyorum. Burnuma ağzıma burnuma su vermemişim aklıma geliyor kollarımdayken. Şimdi eğer tertip farz olsa ben ne yapmam lazım? İşte. En baş abdestin başına değil. Dönmeme gerek yok. Abdestin en başına. Nerede nerede yapmadım? Oğazım. Şimdi kollarıma su verdi su verdim ya ben. Değil mi? Başıma da ettim. Aklıma geldi. Ne yapmam lazım? Ağzıma burnuma su vermem lazım. Vermediğim aklıma geldi. Sonra ne yapacağım? Tekrar kol. tekrar kol baş ve şey. Eğer Bu abdestin farzından saymazsam ben bunu, abdestin eğer farzından saymazsam ben bunu, o zaman ne yaparım? Başımı meshetmiştim ya, ağzıma burnuma bir su veririm. Nasıl tertip farz değil, sonra ayağımı yıkarım abdest biter. Bunun tartışması çok uzun. Hatta e, İbn-i Kassar var Maliki alimlerinden, ben onun bir kitabını okudum. Yaklaşık bu mevzuyu 30 sayfa tartışıyor. O kadar ihtilaflı, güçlü karşı tarafın birbirlerine karşı delili. O yüzden tercihe gerek yok burada. Ya her ne kadar şu ana kadar benim kalbim tertibin farz olmadığı yönünde olsa da ama ihtiyatlı olmak lazım yani. Ben burada dikkat yani. Yani tertibim, tertip Tertibe uyalım. Ha, ama diyelim ki en azından şu işimize yarar. Diyelim ki abdesti bitirdin. Eğer tertipli almadığın aklına gelirse baştan iade et. Ama diyelim ki namaz çıkmak üzere. O zaman o ebür tarafı kullanabilirsin inşallah. Ebür halimlerin sözünü kullanabilirsin. O yüzden tartışmayı burada çok yapmayacağız çünkü 30 sayfa tartışanlar var bunun. Evet. Herhangi bir abdest uzun yıkanmasını Evet. Kendisinden bir önceki yıkanan veya meshedilen uzun kuruyacağı kadar geciktirmemek. Şimdi burası biraz e, ince bir nokta. Diyorlar ki muvalat şart. Yani peş peşe yıkamak şart. Mesela şöyle yapamaz bir insan. Ben elimi yıkadım abdest için. tamam geçin bir çay içeyim 5 dakika sonra da gelin bir ağzıma su vereyim nasıl öyle namazına çok var diyelim sabah namazından sonra bir abdest alacağım saat 8 olmuş 9'da burnuma su vereyim 10'da işte kafamı başımı meseliyim mesela bu hanefi mezhebine göre olur hanefi mezhebine göre olur bunun peki bakın ben bunu da yaşadım mesela aynen birisinden telefon bekliyorum mesela yurt dışında bir arkadaştan telefon bekliyorum beni arayacak Türkiye'ye gelecek yani. Beni arayacak. O yüzden telefona bakmam lazım. Tam abdest aldım. Abdestin yarısında telefon çaldı. Telefon çaldı. Bakmam lazım. Kap Çünkü yurt dışına A konuştum. Yaklaşık bir beş dakika konuştum. Ne yapacağım? Araya bir beş dakikalık mühürlet geldi. İşte orada hükmü bilirsen ne yapacağını bilirsin. Bu ve buna benzer şeyler oldu yani. Aynen öyle Ve abdest alıyordun çocuk koşuyordu balkona. Yani ufak çocuk gideceksin onu çıkaracaksın. Yani bir sürü şey olabilir başına gelebilir. Kapı çaldı kapıya gittin. Bak hepsi insanın başına gelebilir. Şimdi Hanifi mezhebine göre sorun değil. Yani araya 5 dakika girmiş 10 dakika girmiş. Çok fazla uzun e, arada mesafe olmadığı sürece şart değil peş peşe almak. Aha. O yüzden burada diyoruz ki peş peşe almak şart. Ancak şu kadar ara olursa müstesna. Yani bir insan... O, okur musun meseliler abi cümleyi? Ondan ki, önce biraz daha geride. Herhangi bir abdest uzvunun yıkanmasını evet. kendisinden bir önceki yıkanan veya meseliler uzvunu kuruyacağı kadar geciktirmeyecek. Yani almak. ben diyelim ki tam ellerimi yıkadım değil mi? Yüzümü yıkayacağım. Bu yüz yıkamayı ne kadar geciktirmeyeceğim? Yani aradaki mesafe ne kadar olması lazım? Bu bir önceki benim abdest uzvum hangisiydi yüzden önce yıkanan el. Değil mi? O elin kuruyacağı kadar beklemeyeceğim ben. Elin kuruyacağı kadar beklemezsem. Yani telefonla konuştum. Elimi yıkadım. Abdestle niyet ettim. Elimi yıkadım. Telefon geldi. Konuştum. Telefondan sonra bakacağım. Bu abdest uzvum kurumuş mu? Kurumamış mı? Yani nerede terk ettiysem, nereyi yıkamadıysam ondan bir önceki abdest uzvuna bakacağım. Kurumuşsa abdesti baştan almam lazım. Kurumamışsa? Devam, devam, devam edeceğim. Bunun delili şu. Bugün Allah Resulü ve mescitte otururken bir tane sahabe giriyor. Topuğunun arkasında ıslak bir yer var. Islak bir yer var. Şey isabet etmemiş ona. Su isabet etmemiş belli. Hani su kurur bazen böyle. Şurası böyle biraz tuzlu gibi kalır bazen. Olur mesela insan dikkat ederse. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona git diyor abdestini baştan al tazele. Bizim tabiri caizse yani Türkçe tabiri tazele. Orada diyor ki git abdestini iade et hadiste. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz eğer Araya mesafe vermek. Bir sorun olmasaydı Allah Resul ne derdi ona? Abdestini mi almasını emrederdi yoksa? Git ayağını yıka derdi değil mi? O kuruyan yeri yıka gel derdi. Ha, abdestini iade ettik. Etti, etti. Demiyor git o ayağının kuru kalan yeri şey yap. Evet. <gülüyor> Abdest tamirlerinden sünnet olanlar. Şimdi sünnet olanlar. Yani bunlar bilerek veya bilmeyerek terk edebilirsin. Tabi bilerek terk etmek hoş değil. Orası ayrı bir boyut ama terk edersen abdestin sahih mi? Evet sahih. Evet. Besmele çekmek. Besmele çekmek. Bir insan hatta öyle alimler gelmiş ki tarihte bu şaz görüş belki diyebiliriz. Mekruhtur diyenler bile olmuş besmele. Abdest çekerken. Çünkü hiçbir delil yok diyorlar mesela. Malikilerden bir kısma. Ama diyoruz ki besmele'de çok şedid olmamak lazım. Besmele farz değil yani. O yüzden bu peki nasıl işimize yarayacak? Adam diyor ki tuvalete girdiğim zaman abdest alacağım. Besmele çekeyim mi? Diyoruz ki sünnet değil. Öyle bir durumda çekme. En güzeli çekmemek tuvaleti şey yarıyor yani. Mesela bazılarının lavabosu, banyosu, tuvaleti bir yerde mesela. Evet. Hı hı. Bu adama sıkıntı verebilir. Bu adam ne yapacak? Sünneti. Çekmeyecek. Besmele ile başlamak diyebiliriz. Yok mu? Şöyle var. La salate li men la vudu ele Namazı olmayanın, şey e, abdesti olmayanın namazı yoktur. وَلَا وُدُوَا لِمَنْ لَمْ يَسْكُرْ إِسْمَ اللّٰهَ عَلَيْهِ Besmele'si olmayanın da abdesti yoktur. Böyle bir hadis var. Bu hadisin bir kere sıhhati çok tartışmalı. Hadisi sahilleyen alimler olduğu kadar zayıflayan alimler de var. Raci olan görüş hadis zayıf. Sahih bile olsak orada abdesti yoktan maksat şey değil. Abdestinin kendisi yok değil yani. Faziletli bir abdest yok gibi. Mesela emaneti olmayan imanı yok diyor Allah Resulü. Yok mu imanı? Var. Var. Ama nasıl imanı yok? Kamil bir iman yok o manada. Bu abdest içinde böyle. Bunun delili ne? Diyoruz ki bu hadis sahih bile olsa Resulullah'ın çoğu abdest hadislerine bakın. Hiç besmele zikredilmemiştir. Hatta Osman radıyallahu anh diyor ki getirin bana bir kap, su. Ben size abdest salayım. İçinde besmele yok. Hmm. Ve ümmet icma etmiştir ki Resulullah'ın en güzel abdestini anlatan kişi Bukhari Müslümdeki rivayetler içindir. Bu da Osman radıyallahu anhım şey ve eksiksiz anlatmıştır. İçinde besmele yok. Ve Resulullah'ın hadislerinin çoğunu zikreden sahabelere bakın besmeleyi zikretmemiş. O yüzden diyoruz ki bu demin okuduğum hani besmelesi olmayanın abdesti yoktur. Hadisi sahih bile olsa ki mütakir alimlerden sahileyenler olmuş. Koskoca Şeyh Halbani gibi mesela. Sahih bile olsa rivayetleri topladım mı o hadis sahih ama farz olduğuna delalet etmediğini anlıyoruz. Çünkü yumuşatıcı bir hadis var. Mesela şu, Türkçe mantıkla anlatayım anlayın bu hadis usulünü mesela. Şimdi ben Baba olarak bir çocuğuma bir şey emretsem çocuğumun onu örfen ne yapması lazım? Bir emir olarak belliyip yapması lazım. Peki bu Allah'ın dininde böyle bir şey olursa hayli hayli deriz buna. Değil mi? Mesela Resulullah bize bir şey emretse veya Allah bize bir şey emretse ne yapmamız lazım? İcabet etmemiz lazım. Çünkü icabet etmemizi söyleyen Allah Kur'an'da. Peki. Resulullah'a bakıyoruz diyelim. Bize bir şey emrediyor. Peki. O emri yumuşatan herhangi bir şey gelse hemen baba ile oğlu arasında uygulayalım. Oğlum. Bugün ödevini çalışacaksın. Değil mi? Bu ne oğlumu? Emir. Peki aradan bir müddet sonra yani bir saat sonra desem ki oğlum istersen bugün ödevini çalış. bu Oğluma bir muhayyerlik vermiş olurum değil mi? İlk emrim ne oldu benim? Şey emir olmaktan çıkmak Kat çıktı. Kat'i veya ilzami. Karşı tarafı ilzam kılma mecbur kılma emir olmasından çıktı. Değil mi? Eee Şeye döndü yani istersen yap istersen yapma dinde de böyledir. Çünkü Allah Resulü'nün sözü birbiriyle çelişmez. Allah Resulü bir yerde bir şey emrediyorsa değil mi? Bir yerde bir şey emrediyorsa o emir nedir? Ya vacip olan emirdir ya sünnet olan emirdir. Bunu nasıl anlarız? Dış karinelerle anlarız. Yani dış delillerle anlarız. Şimdi bu bunu uygulayalım. Resulullah diyor ki abdeste olmayanın neyi yoktur? E, namazı yoktur. Besmele'si olmayanın da hadesi yoktur diyoruz ki bu hadis Allahu alem zayıf ama sahih bile olsa sahih bile olsa bunu yumuşatıcı hadis var elimizde bir sürü. Farz olmadığını gösteren hadis var. O da ney mesela? Osman radıyallahu anı hadisi besmele yok gibi. Evet. elleri bileklere kadar yıkamak. Elleri bileklere kadar yıkamak burası çok önemli. Elleri bileklere kadar yıkamak. Şimdi biz ne dedik? icmaen yani ümmet icma etmiştir ki abdeste ilk başlarken ellerini bileklere kadar yıkamak nedir? Sünnettir. Değil mi? Evet. Sünnet. Ama şuraya dikkat edelim. Ben diyelim ki elleri bileklere kadar yıkadım. Tamam bu sünneti yere getirdim. Sonra ağzıma burnuma su verdim yüzümü yıkadım. Sonra ne yapacağım? Dirseklere kadar yıkayacağım değil mi? İşte çok büyük bir hata var burada. Genelde insanların çoğu bu hatayı düşüyor. Bilekten başlıyor yıkamaya dirseğe kadar. Burası ne yapıyor? Kalıyor. Hayır. Yıkacağın zaman tekrar en parmak uçlarından başlayacaksın. Parmak uçlarından. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da ne diyor? Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın. Sonra dirseklere kadar ellerinizi ne yapın? Yıkayın. Sen şöyle diyemezsin ya ben ilk ellerimi yıkadım. Tamam o ayrı bir mevzu zaten. Ama yüzden sonra Allah'ın dirseklere kadar elleri yıkamasının emri var. Tamam mı? Evet. Oruçlu olma hali hariç mazmada da ve istinşakta mübalağa yapmak. Tabi lakitibinin sabira var. Nebis sallallahu diyor ki febalik fil mazmada ti ille en tekune sa'imen. Yani mazmada ve istinşakta mübalağa yapmasını söylüyor ama oruçlu olması hariç. Mübalağadan yalnız şunu anlamayacağız hadiste. Mesela bu yanlış anlaşılıyor. Zannediyorlar ki hani mübalağı öyle bir çekeceğim ki işte genizlerin yanacak falan öyle bir şey yok yani. Hiç ne gusülde ne de normal abdeste. Böyle bir şey yok. Genizleri uğraştıracağım falan bu hata. Abdestteki mübalağın manası şudur. Yani normal ağzına buruna su vermek. Oruçluyken normal hayatta verdiğin var ya ağzına buruna su verdiğinin bir alt derecesini yapacaksın. Tamam. Çünkü mübalağa dilde şekilde anlaşılır. Asıl aslı anlaşılır. Evet. Sakalları ve parmakları ilerlemek. Evet. Sünnettir. Bir insan bazen şunu yapması lazım. Mesela sakallı olanlar genelde ne yapar? Hiçbir abdesti yok ki mutlaka ilerlemiş olmasın. Bu uygun değil sünnete. Allah Resulü çoğu zaman ilerlememiştir. Bazen ilerleyeceksin bunu. Ara, sıra. ara sıra bu abdestin sünnetlerinden. Allah Resulü'nün abdestlerinin anlatan sahabelerin çoğu ilerlemeyi zikretmemiştir. Şunu ilerlemeyi üç şekilde zikretmemiştir. O evet. yüzden şöyle yüzünden dıştan alıp ara sıra en azından bu abdesti almak lazım ki Hatta daha çok da diyebiliriz. Bu ablesi almak lazım ki sünnete uyalım yani. Evet. Kulakları mes Kulakları mes etmek sünnetlerindendir. Bazıları farzlarından görmüştür işte kulak başlandır hadisinden dolayı. Tartışmıyoruz bu hadisi. Uzun tartışmalı o yüzden sünnettir yani. Evet. Sağ tarafları sol taraflardan önce yıkamak. Bak dikkat edin. Müellif o kadar alim ki. Yani lafızları özel orijinal olarak seçmiş. Şimdi ben... Hani Türk halkı daha iyi anlasın diye mesela veya bu oku okuyan Türk kardeşler daha iyi anlasın diye sol uzuvları yazabilirdim değil mi? Uzuv kelimesini ekleyebilirdim. Halbuki değil mi? Daha Türkçeleştirilmiş ol. Sol tarafları, sağ tarafları. Halbuki sol uzuvları, sol, sağ uzuvlardan önce yıkamak. Şey pardon. Sağ uzuvları, sol uzuvlardan önce yıkamak. Ama müellif özellikle uzuv kelimesini vermemiş. Bunu işte mesela okurken biz, bizim hocalar falan ders halkasında özellikle anlatıyorlar ibareleri. Neden şu lafızları seçmiş? Şundan dolayı diyorlar ki burada maksat illa uzvu uzuv maksadı değildir. Şudur. Düşünün ki tek eli bir insan. Bir eli yok. Meshettiği zaman ne yapacak? Başını meshettiği zaman. Şimdi eğer iki eli olsa tamamıyla iki eli kapsayacak başını değil mi? Ama tek elinin bütün başını kapsaması mümkün mü? Hani adamın anormal bir eli vardı o ayrı ama normalde mümkün mü değil. O zaman diyorlar ki sağ tarafını alıp sol tarafı değil mi? Ondan sonra bu ondan sonra buradan tekrar buraya. Anlatabiliyor muyum? Yani başın ikiye böl mesela tahmini olarak sağ tarafını o tek elinle sağ tarafını yap Soğuk. yani bir, bir kısmının sağ tarafını yap sonra sol tarafını yap gibilerinde. Tamam. Bundan dolayı diyor ayrım var. Bundan da bu da Ayşe radıyallahu anh hadisi var bunun hakkında. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağı sağ, ayakkabı giymesi, taranması, abdesti ve temiz olan her şey içindi. Sol tarafları ise pis şeyler içinde. Bundan dolayı yıkar, saçımızı tararken sağ elimizle taramamız lazım. Ayakkabı giyerken önce sağdan başlamamız lazım. Temiz işlerde hep sağdan. temiz iş mi? Manevi temizlik de olabilir tabi. Mesela mescide. Manevi bir güzellik de olabilir. Mescide girdiğin zaman sağ ayakla gireceksin. Çıktığın zaman sol ayakla çıkacaksın. Tuvalete solla gireceksin, sağla çıkacaksın. Çünkü Tuvalete giriş, pis iş, çıkış, temiz iş yani örfe göre. Tamam Evet. Üçer kere yıkamak. Üçer kere yıkamak. Bukhari'de hadis var. Resulullah birer defa yıkadı, ikişer defa yıkadı, üçer defa yıkadı diye. Farz olan farzı ederken birer defa yıkamak dedi değil mi? Bukhari'deki bu hadis delil. Allah Resulü birer kere, ikişer kere, üçer kere abrest aldı. Tabi üçer kereden şunu anlamayacağız. E, i̇şte uzuvlarını yıkadın, başı da üç kere mes edeceksin değil. Mes hariç tabi. Mes bir defa olacak. Osman radıyallahu anh'ın hadisinden dolayı. Hı hı. Osman radıyallahu peygamberin abdestini anlatırken, işte elini üç defa yıkadı, ağzına bunu 3 defa su verdi vesaire ama abdesti tek bir kere yaptırıyor. Şey, messi tek bir kere yaptırıyor. Bir şey mi söyleyeyim? Bir şey mi söyleyeyim? Bir kere yıkadır, ama evet. o konu iki kere yıkadır. Olur, o da olur. O da sünnette var. Şöyle bir var ha, sünnette ha. var. Aynı Resulullah'ın uygulamasında var yani. Bu halde bütün uzuvlarını 3 kere yıkılmış. Yalnızca kolların cilseklere kadar 2 kere yıkadığına dair hadis var. Tabi tabi. Yani o yüzden dediğin gibi üçer defa uz uzuvlarını üçer defa yıkadın ama kollarını iki defa yıkadın. Bunların hepsi sünnette var yani. 3'ten evet. fazla yıkamak Bunlara tenevvaat denir. Çeşitlilik. 3'ten evet. fazla yıkamak ve suda israf etmek ise mekruf. Bakın bu önem önemli. Mesela Bidatu Hasene'yi Şey görenlere. Ya diyor ki adam biz cemaatle şey çekiyoruz. Tezbih. Yani ne zararı var ki biz Allah'a zikrediyoruz. Evet. E birisi şey de çıkardık ne zararı var ki ben abdest alırken dört kere yıkasam ne güzel abdest alıyorum. Bak Resulullah bunun evet. önünü tıkamış. Ne diyor bir lafzı tekrarar mısın abi? Üçten fazla yıkamak ve suda israf etmek ise mekruhtur. Evet. 3'ten fazla yıkamak ve suda israf etmek ise mekruhtur. Bunda hadis var Resulullah'ın sözü. Resulullah abdesti anlatıyor. Üçer üçer gösteriyor. Diyor ki فَمَنْ zade عَلَى هَذَا Kim bunun üzerine ziyade ederse فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمْ Kötü yapmıştır ve zulmetmiştir diyor. Bunun üzerinde yapan. Kötü yapmıştır, zulmetmiştir. Şimdi alimler diyor ki acaba neden Resulullah kötü yapmıştır ve zulmetmiştir diyor. Yani kötülük ney zulüm ney. Alimler bunu şöyle tefsir eden alimler var. Zulmetmiştir yani kime? Kendi nefsine. Kötü yapmıştır yani ney? Din de. Sünnete muhalefet ederek. Ama Büyük Yaddes Azal yok abdest ağza uzuvlarını bu şeyle alakalı bu ee, haddi. haddi mesela var şey var e, Ebu Hureyre var Ebu Hureyre Nas'tan böyle anlamış ta e, omuzlarına kadar çıkıyormuş Ebu Hureyre ama sahabelerin hiçbiri buna muvaffak etmemiş hatta bazı rivayetler var Ebu Hureyre diyor bana bakmayın hani ben böyle anladım nasıl tamam siz öyle anlamışsanız hani ilzam etmiyor insanları da o yüzden asıl asıldır yani öyle ben, ben böyle, ben yani, yani? nas'tan öyle almıyor evet Şimdi o işte adres uzuvlarından tanınacaktır falan rivayetler var. Diyor ki ben niçin uzatmayayım ki diyor onu vurur falan gibilerinde yani. O mantıkla yaklaşıyor. Evet. Ama baktığımızda Resulullah'ın uygulamasında yok yani. O yüzden alimlerin çoğu burada. E, hatta sahabelerin dahi Ebu Hureyre zamanında. Ebu Hureyre o uymamışlardır yani. Evet. Misvak muhabı. Misvak muhabında kısaca alalım. Çok kısa bitiyor zaten. Evet. evet. Ağzın, koku, dişlerin sana notu zararlaması gibi değişmesi hallerinde uykudan kalkışlarda ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemeyi eğer ümmetin üzerine meşakkat vermekliği olmasaydı onlara her namaz sırasında misafat sürmeyi muhakkak emrederdim evet. kavlimden dolayı Her namaz arasında misvak kullanmak sünnetdir. Evet. Şimdi şöyle diyor ki: "Ve yusennu siwaku inde tagayyur Misvak ne zaman sünnet olur? Ağzın değişmesi hallerinde. Ağzın değişmesi çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Uykudan dolayı olabilir, yemek yemeden dolayı olur vesaire. Ağzın değişmesi, yani ağz halinin değişmesi. Birincisi bu. Bunun delili ne? Genel olan rivayet, Nebi sallallahu buyurduğu gibi: "Es-siwaku mutahharatun lil-fam, radatun lil-ra." Ağzı temizleyen ve Rabbin rızasına sebep olan şeydir diye hadiste. Şimdi hadisin lafzına dikkat edecek olursak bugün mesela şu soru sık sık soruldu insanlardan. Diş fırçası, diş macunu vesaire bu tür şeyler misvak yerine geçer mi? Biz diyoruz ki bunu tartışanlar olmuş eskiden değil tabi. Çünkü yoktu ama günümüzde tartışan alemler olmuş ama uzak ihtimal diş fırçasının geçmesi, diş macununun geçmesi. Delil. Şimdi diyelim ki Bunlar diyor ki mesela caizdir diyenler, yerine geçen diyenler, ya misfaktaki amaç ağzı temizlemek. Diş fırçası da bu işi görüyor. Biz diyoruz tamam, eğer siz sadece ağzı temizlemek olsaydı misfaktaki amaç, o zaman haklısınız derdik. Mesela ne gibi? Allah Resulü diyor ki, e, Arabinin birisi geliyor mescide idrarını yapıyor. Allah Resulü ne diyor? Bir kova su dökün diyor değil mi? Şimdi bir insan gelse su yerine bir kova çamaşır suyu dökse olur mu? Olur. Çünkü Allah Aleyhissel'in orada istediği ne? Pisliğin giderilmesi. Değil mi? Yani eğer sebep belli olursa o sebebi ortadan kaldıracak ne olursa olsun yerine geçer. Ama biz diyoruz ki misvakta sadece sebep ağzı temizlemek mi yoksa başka sebepleri de var mı? Eğer başka sebepleri olduğunu ispatlarsak onların kapısı kapanıyor ki ispatlıyoruz. Ne gibi? Şu hadis gibi. Resulullah ne diyor? Sivak, misvak nedir? Ağzı temizleyendir. Dış fırçası var mı bu özellik? Var. Peki hadisin devamı Rabbin rızasını kazandırandır. Diyebilir miyiz? İpana, signal vs. Rabbin rızasını kazandırandır. Var mı bu cesaret? Misvak. Demek ki misvak bu bir. Şimdi bu birinci reddiye bunlar. ikinci reddiye. Allah Resul diyor ki لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي لَا اَمَرْتُهُمْ بِالسِّيوَا كِي اِنْدَ كُلِّ صَلَهِ Eğer ümmetime meşakkat vermekliğim olmasaydı yani meşakkat vermekten korkmasaydım her namaz esnas Onlara ne emrederdim? Misvak. Peki bu namaz sünnet veya farz diye ayırıyor mu? Ayırmıyor. O zaman günde kaç namaz var? Sabah 1, sabah 2. Değil mi sünnetle şey be? 2 namaz. Başka? Öğlen 3, 5. İkindi 2 iki diyelim. Hadi bir görüşe göre 7. Akşam 2, 9. Yatsı 3, 11 11 namaz var doğru mu? 11 namaz var günde. Şimdi bu hadisi uygulayalım. Eğer ümmetime meşakkat vermekliğim olmasaydı günde 11 defa ona misvak, e, diş fırçası, diş macunu kullanmayı emrederdim. Adam helak olur be. Düşünsene her namazda. E bazı rivayetler var her abdeste. Bir de abdestleri ekle. Yani düşünsene namaza başlamadan hemen tutuyorsun diş fırçasını, diş macunu alıyorsun. O sünneti yerine getirmek için. Olmuyor yani tutmuyor. O yüzden diyoruz ki misvakın yerini almaz. Temizleyici madde olarak alır ama aslen almaz. Ha peki burada bir soru atıyor alimler gündeme. Şimdi bakın dedik ki temiz olan şeylerde ne önce kullanılır? Sağ. Sağ kullanılır. Pis olan şeylerde sol. Peki misvakta hangisini yapacağız? Şimdi misvakta hem ibadet kısmı boyutu var misvan Başlı başına bir ibadet boyutu var. Hem de ne boyutu var? Temizlenme boyutu var. İşte burada işgal oluyor. Bunu mesela tartışmaya sokan alimler var. Ben bunun bir ara cevabını vermiştim. Hatırlayan var mı? Var. Nasılsın abi? Namazlarda? Sağ, sağ. Temizlemek amacıyla dedi. He. Tabii. Mesela diyelim ki ben namaza namaza durmama 15 dakika var. Eee dişlerimi fırçaladım. Dişlerim tertemiz. Yani bir temizlemeye ihtiyacım yok. Temizlik noktasında. Buna rağmen namaza duracağım zaman misvaklamam lazım mı? Sünnet yapmak istiyorsam. Yani şöyle diyebilirim ya nasılsa ağzım temiz bana sünnet olmaz diyebilir miyim? Yok. Diyemem sünnet. Peki orada benim amacım ağzı temizlemek mi? Yoksa ibadet amaçlı mı? İbadet, i̇badet amaçlı çünkü az önce dişlerini fırçaladın. Ağzı temizlemek değil. Orada ne yaparsın? Aynen. Sağ eli kullanırsın. Eğer yemekten sonra diyelim ki niyetin İkisi de olabilir. Bazen bir insan yemekten sonra sırf ibadet niyetiyle de şey yapabilir değil mi? O zaman orada bazen niyetler çatışabilir. Aynı anda hem ibadet şey istiyorsan orada inşallah bir sorun yok serpestsin yani. O yüzden en güzel bu tarifi şeyler yapıyor malikiler. Diyor ki temizleme niyeti olduğu zaman solu kullan, ibadet niyeti olduğu zaman sağ kullan. Malikilerin böyle bir ayrımı var. O da güzel bir ayrımı. Evet. Sevalden sonra oruçlu olan kimse için hariç diğer vakitlerde misvak kullanmak müstehap olur. E, oradan önce e, uykudan kalkışlarda. Uykudan kalkışlarda diyor. Bu da Huzeyfe'nin eee hadisi var. Diyor ki "Kendi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâme minel leyli yeşuşu gece uykudan kalkarken ağzını misvaklardı. Demek ki her uykudan kalkışlarda misvak kullanmak sünnet. Dikkat ederseniz E şey de var burada. Uykudan kalkışlarda şey de var. Alimler bunu gündeme getiriyor. Hani biz dedi ki ağzın değişmesi hallerinde misvak kullanmak sünnettir. Hı hı. İşte Resulullah bu fiili örnek veriyor. Alimler hep buna örnek verirler. Onu söylerlerken. Ve ne dedi? Namaz esnasında. Nebi sallallahu diyor ki "Le'ula en şukkale ümmetiyle emertuhum bis-siwak inde kulli salah." Buhari Müslim hadisi. Eğer ümmetime meşakkat vermekliğim olmasaydı her namaz esnasında ne yapardım? Ona misvak kullanmayı emrederdim. Sonra diyor ki her vakitte müstehaptır. Yani her vakitte misvak kullanmak nedir? Müstehaptır. Ancak ne, ne hariç? Oruç tutan bir kimse için öğleden sonra. Öğle namazı vaktinden sonra. Yani öğle namazı demeyelim zeval. Yani öğle namazının girdiği vakitten sonra. Sünnet olmaz diyorlar Hanbeliler. Mesela ben oruç tutuyorum. Sabah namazından sonra kalktım. Ya yani şey sabah namazına kalktım. Oruçluyum. Ne yapabilirim? Ta öğle namazına kadar istediğim bir vakitte misvaklayabilirim. Ne zaman ki zeval vakti girdi, öğlen orucumu açana kadar bana müstahap olmaz. Bunu kim diyor? Hanbel. Çeşitli sebep getiriyorlar. Diyoruz ki Allah alem bu görüş zayıf. Bunlar şunu delil getiriyorlar. Yani insanın aklına gelmez. Yani alimler ne kadar alim? Tamam. Yani hani burada kabul ve ret bu çok önemli değil. Hani tamam burada hanberleri alıyoruz veya alınıyoruz. Çok önemli değil ama alimler acayip istidralleri var. Yani böyle hiç aklının almaydı, almadığı yerden delil getiriyorlar. Belki sen onun getirdiği delili okusan onun o çıkardığı hüküm hiç aklına gelmez. Diyor ki ne diyor hadiste? Oruçlunun ağız kokusu ona ne gelir? Allah'a? Miskten daha güzel gelir. Diyor ki misvak kullanırsan ağzın kokusunu giderdiği için atabiliyor muyum? O yüzden ağzın kokusu da genelde Öğleden sonra başladığı için oruç tutan bir insanın o güzel mis kokusu Allah'a ulaşsın diye ağzını misfaklamasın. Buna bir sürü alimler acayip derecede cevaz vermişler. Bunlara hemen bir tane, pardon cevap vermişler. Bir tane cevap yeter. Diyoruz ki burada Allah özellikle ağız kokusu mu ister yoksa orucun kendisini mi? Yani bulunursa, evet, oruç tutanın ağız kokusu bulunursa Allah'a hoş mu gider? Mana bu mu? Yoksa illa ağız kokusu matlup, talep edilen bir şey mi Allah tarafından? Değil. Bu bir ikincisi Nebi Sassallem'e şey pardon demin okuduğumuz hadiste Nebi Sassallem ne buyuruyor? Eğer ümmetime meşakkat vermekliğim olmasaydı her namazda ona ne yapardım? Misvak kullanmaya veren mi? E Oruçluya namaz yok mu? Yani öğleden sonra evet. dünya kadar namaz var. Hatta oruç tutana daha çok namaz var. Şu manada yani. Adam daha çok namaz kılar belki. Değil mi? Oruç tutan bir insan ibadet etmek istiyor. O yüzden diyoruz ki bu şey değil inşallah. Evet. Burada bitti. Önümüzdeki konu mes konusu. Çoraplara mes. Zil onu okuyalım mı? Yoksa Çok olmadı aslında. 40 dakika. Yani şöyle yapalım. Muhtasar olarak. Elimde böyle kısa bir not var. İşte bunu bir okuyayım inşallah. Zilhicce'nin 10 günü. Evet. Bismillah. Zilhicce ayı 10. günü kurban bayramı olan içerisinde haç yapılan aydır. Buhari'nin İbn-i Abbas'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başka günlerde yapılan hiçbir salih amel bugünlerde yani zilhiccenin 10 gününde yapılanlar kadar Allah'a sevimli değildir. Hiçbir amel. Allah'a sevimli değildir. Dediler ki ey Allah'ın Resulü Allah yolundaki cihat da mı? Allah Resulü şöyle buyurdu. Evet cihat da değildir. Cihat bile. Ancak Hadisin devamına bakın. Ancak bir kimse malıyla, canıyla cihada çıkar da bunların hiçbirisiyle geri dönmezse o müstesna. Yani sadece onun ameli bugünlerdeki amellerden daha faziletlidir. Tamam. İmam Ahmet'in İbn Ömer radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında içinde amel edilen bu 10 günden daha büyük ve daha sevimli başka hiçbir gün yoktur. O halde bugünlerde kelime-i tevhidi Tekbiri, hamdere yani Allahu ekber, elhamdülillah, la ilahe illallah bol bol söyleyin. İbni Hibba'nın sahihinde Cabir vasıtasıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediği rivayet etmiştir. Günlerin en faziletlisi Arafa günüdür. Arafa'ta vakka yapıyor o gün işte. Evet günlerin. Bu 10 gün içerisinde yapılacak amellerin çeşitleri. Hac veya umreye eda etmek. Bu yapılacak amellerin en faziletlisidir. Pek çok hadis-i şerif bunun faziletine delalet eder. Bu hadislerden birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözüdür. Umre bir sonraki umreye kadar işlenmiş günahların kefaretidir. Kefaretidir. Kabul edilmiş bir haccin ise cennetten başka mükafatı yoktur. Bu konuda başka sayı hadisler de vardır. 2. Bu günlerde veya bunla, bunlarda imkan bulduğu kadarında özellikle Arefe gününde oruç tutmak Şüphesiz oruç cinsi amellerin en faziletlerindendir ve Allah'ın kendisi için seçtiği bir ameldir. Nitekim kutsi bir hadiste şöyle buyrulur. Oruç benim içindir ve onun karşılığını ben veririm. Çünkü o şehvetini, yemesini ve içmesini benim için terk etmiştir. Ebu Said el-Hudri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini nakletmiştir. Bir kul Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allahu Teala buna karşılık onun yüzünü 70 yıl cehennemden, Uzak tutar. Bu hadise hem buhari hem de Müslüm rivayet etmişlerdir. Bu hadisteki 70 yıl uzaklıktan kastedilen okul ile cehennem arasındaki mesafedir. Müslüm'ün kata deden yaptığı rivayette ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arefe gününün orucuna gelince Allah'tan ümidim odur ki o sonraki bir senelik ve önceki bir senelik günahlara kefarettir. Arafat günü. Bugünlerde Çokça tekbir getirmek tabi bu bunu âlimler acayip tartışmış. Çok duyur, du, duyarız bunu. Hani bu hep günah büyük küçük günahlar içindir. Ama bu tartışmalı. Allahu alem küçük günahları has değildir. Bu kişinin yaptığı ihlâsa göre büyük günahları bile kapsayabilir yani. Evet. Çok bu çok uzun tartışmalı bir mevzu tabi Ona girmeyiz. Evet. Bu Bugünlerde çok üç, bugünlerde çokça tekbir getirmek ve zikir yapmak. Çünkü allah Teala şöyle buyurmuştur. Onlar belli günlerde Allah'ı zikrederler. 4 Dört, alem, e, amellerin Allah'ın rahmet ve mağfiretine sebep olması için tövbe etmek ve günahları terk etmek. Günah ve masiyetler Allah'tan uzaklaşmanın ve huzurundan kovulmanın sebebidir. Ebu Hureyye'den rivayet edilen bir hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u müminler hakkında gayret. Ve hamiyet gösterir. İyilik ve mutluluk diler. Allah'ın gayreti, Allah'ın haram kıldığı şeyleri müminlerin işlememesi içindir. Bu hadisi Buhari ve Müslim birlikte rivayet etmişlerdir. 5. Namaz, sadaka, cihat, Kur'an okumak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak gibi nafile ibadetlerden salih amelleri bol bol yapmak. 6. Genel olarak bayram namazına kadar her gece ve gündüz tekbir getirmek. Dinin tavsiye ettiği bir ibadettir. Bir de dinin koyduğu özel bir tekbir vardır ki o da cemaatle kılınan farz namazdan sonra getirilir. Bunun vakti hacı olmayanlar için Arafa günü sabah namazından itibaren. Arafa günü sabah namazından itibaren hacı olmayanlar için. Hacılar için kurban bayramının birinci günü öğle namazından itibaren başlar ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Bunlar teşrik tekbir Bunlara teşrik tekbirleri denir. 7- Kurban bayramının birinci ve e, teşrik, birinci ve teşrik günlerinde kurban kesmek meşru kılınmıştır. Bu atamız İbrahim'in bir sünnetidir. 8. Müslim'in ve diğer hadisçilerin Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet ettiklerine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zilhicce ayına girdiğiniz ve sizden biriniz kurban keseceği zaman kurbanlık hay hayvanının tüylerinden ve tırnaklarından almasın. Tabi bu kendisi için de geçerli mi şey mi? Tabii tartışmıyoruz. Buna girmiyoruz. Evet. 9. Bir Müslümanın namaz kıldığı yerde bayram namazını da eda etmeye çabalaması, hutbeyi dinleyip ondan yararlanması gerekir. Bu bayramın hikmetini ve onun şükretme ve iyilik yapma günü olduğunu anlaması gerekir. Son madde 10. Bu günlere ulaştıktan sonra her Müslüman erkeğin ve Müslüman kadının bu günleri Allah'a itaatle ona şükretmekle, farz ve vacitlerini yerine getirmekle, kötülüklerden sakınmakla ve Mevlasının rızasını talep etmek için Allah'ın rahmet esintilerinin peşinden koşmakla değerlendirmesi gerekir. Başarıyı lütfedecek olan ve hidayetin sahibi Allah'tır. Allah'ın salatı ve selamı Muhammed'e, onun aline ve eshabına olsun. Vallahi ve Allahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alem sahbihi Bu da tabi geçenlerde bundan birkaç önce vefat eden Şeyh Abdurrahman Ercibirin diye bir alim vardı. Onun yazdığı şey Allah da ona rahmet etsin.